Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki, kötü sözün misalini de okuduk 26. ayet-i kerimede. Ondan sonra, Cenab-ı Allah'ın şu ayet-i kerimesine geldik. Estaizu billah. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli s fil hayati dünya ve fil Akhirah. Allah iman edenlere, dünya hayatında da ahirette de, o sapasağlam söz ile ne yapar sağlamlık verir, sebat verir. Onları o sapasağlam sözle dünyada da ahirette de sağlamlaştırır, sağlam duruşlarını sağlar. Sağlam durmalarını temin eder. Neydi bu sabit söz? Yine müfessirlerin dedikleri gibi la ilahe illallah. Kelime-i Tevhid'dir. Bunun üzerinde yaşarsak, bu Kelime-i Tevhid'e bağlı olarak hayatımızı sürdürürsek, Cenab-ı Allah ölüm esnasında da bizi bu söz ile tespit eder, sağlamlaştırır. İmanımızı, akidemizi sağlamlaştırır. Son anda şeytanın bizi oyuncak edinmesine mani olur. Ahirette kabrimizden de Tevhid ile Haşroluruz ve tevhid ehliyle birlikte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin hayırlı bir ferdi olarak haşrolmak nasip olur. Ama önemli olan dünya hayatında bu söz üzere sebat göstermektir. Tevhid ile doldurulmayan bir hayat ne kadar boştur, ne kadar anlamsızdır. ve bugünkü medeniyet ne kadar boş bir medeniyet ve bugünkü insanlık ne kadar boş bir insanlık bakın az önce işte Salih kardeşimizin sorduğu soru Müslümanlar nelerle uğraşıyor? Ya farz edin ki Buhari yok. Diyelim ki yok. Niye Kur'an-ı Kerim'le uğraşmıyorsunuz kardeş? Kur'an Kerim bakın sizi nereye götürecek? Bu Kur'an bize Resulullah'ı referans gösteriyor. Kur'an'ın referans gösterdiği madem bu Kur'an ve bu din kıyamete kadar muhafaza edilecektir. Yine Kur'an'dan anlaşılan bir göster bir gerçektir. O halde onun referansı da sağlam olarak korunacaktır. Bu varken, bu hakikati görmek varken, böyle anlamsız, ilmi bakımdan hiçbir faydası olmayan, hiçbir ciddi tarafı da bulunmayan, böyle abuk sabuk ifade yerindeyse, sözlerle insanları ve gündemleri uğraştırmak, vallahi mesuliyet vericidir. İnsanlar, hala, başta okuduğumuz, dersimizin başında okuduğumuz, Ayet-i Kerime'de işaret edildiği manasıyla sözün ne manaya geldiğini, ne, ne ifade ettiğini bilmiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisini bu konuda hep hatırlayalım, hatırlatalım. Kişi diyor, nereye varacağını bilmeden bir söz söyler ve o söz onu cehenneme götürür. Ya böyle bir şey olur mu? Oluyor işte. O halde Müslümana yakışan sözünün ölçüsünü, kıymetini, tartısını, değerini, hakkıyla ile olan alakasını bilmeden söylememesidir. Defalarca yeri geldikçe hatırlattım. Biliyorsunuz siz de Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Resulullah boş konuşur mu? Haşa. Doğrudan doğruya iman ile alakalı bir mesele olarak söylüyor bunu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Eğer ümmeti 14 asırdır güvenip itimat ettikleri Resulullah'ın icma halinde sünnetinin en sahih olarak tedbir edildiği kaynağa karşı şüpheler uyandırmak gibi bir faaliyet içerisindeysen, senin sözün bu manaya geliyorsa, sen bunun yarın hesabını Allah'ın önünde veremezsin kardeşim. Ya bu söz basit bir şey değildir. Muaz bin Cemal'e söylediği sözü de, hatırlatıp duruyorum sırası geldikçe, Ey Muaz diyor, Ya Resulallah söylediklerimden de Muaz'a söylediklerimizden de sorgulanacak mıyız diyor. Ey Muaz diyor, insanları cehenneme tepe üstü dillerinin biçtiklerinden başkası mı yıkar diyor. Ne oldu bize sözün kıymetini artık bilmiyoruz. Sen bu sözü ister, Efendime söyleyeyim bugün sanal medya dedikleri internetin bilmem nesi herhangi bir yolunda... Herhangi bir vesileyle yazdık. Yani. İster sonunla ister bununla. Aha az önce kötü sözün ve iyi sözün misalini ne dair ayet-i kerimeleri okuduk. Bu konuda çok hassas olmak zorundayız. Çünkü diyorlar ya, üç şey çıktıktan sonra geri yerlerine gelemezler. Söylenen söz Atılan ok Sağılan süt Tekrar yerlerine geri dönmez Budur Artık ok gibi gider o Daha kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği Kimi katledeceği Kime zarar vereceği bilinemez Söz öyle bir şeydir Veya kime hayat vereceği sözün güzelliğine bağlı. Onun için dünyada ne söyleyeceksek o sözün ahirette karşımıza çıkacağı ve bizim o güzel sözle veya çirkinle çirkin sözle ona göre hayatımızın, geleceğimizin belirleneceği ve ondan etkileneceği üzerinde duralım. Bunu düşünelim. Söz boşa gitme Söz boşa girmiyor. Nasıl gitsin ki? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? اِدَّ قِدَعْوَةَ mazlum diyor. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ hicَاب diyor. Aman ya Rabbi. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun bedduası ile Allah arasında perde yoktur. Allah'a anında yükselir. Ve Cenab-ı Allah derhal ona icabet eder. Mümin kafir olması şart değil. Mazlumun bedduasından sakın diyor. Sözün kıymeti burada anlaşılıyor. Onun için bu sözü dünya hayatında söyleyeceğimiz sözlerin ahirette de bizim işimize yarayacağını veya mahiyetine göre bize zarar vereceğini unutmayalım. İşin esası galiba müminlerin Cenab-ı Allah'ı ve ahireti hatırlamaları veya umutmaları yatıyor. Bu şekilde gelişi güzel konuşanlar, Müslümanların kaynaklarına karşı güvenlerini sarsanlar, ne maksatla söylüyorlarsa bilmiyorum ama şunu bilsinler ki, onlar bu yaptıklarıyla uluslararası haçlılığın ve siyonizmin, İslam'a ve Müslümanlara yapmak istediklerine hizmet ediyorlar. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Ama Cenab-ı Allah da dilediği zaman diledikleri dilediği kimselerin hesabını da tepe taklak eder. Tam tersine çıkartır. Bütün bunlar neye fayda veriyor? Böyle bir soru olmasaydı ben size Bukhari'nin en azından böyle bir vaziyeti olduğundan bahsetmeyecektim belki. Müslümanların bu işin farkına varmalarına vesile oluyorlar. Bu da Allahü Teala'nın kaderinin ayrı bir tecellisidir, ayrı bir cilvesidir. Onun için Cenab-ı Allah'a Allahümme sebbitna bil kavli s-sabiti fil hayati dünya ve fil ahira diye bu ayet kerime gereğince dua etmeliyiz. Allah'ım o sabit söz ile dünyada ve ahirette bize sebat ver. Resulullah Aleyhisselatü Selam ne diye dua ederdi? Özellikle vefatına yakın en çok yaptığı dua buydu. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah dinin üzere kalbimize sebat ver. Dinin üzere dini üzere sebat göstermeden istediğimiz hayatı yaşadık diyelim. İstediğimiz her şey oldu. Hiçbir keder ve sıkıntı dahi görmedik. Adeta her şey bizim emrimize verilmiş gibi yaşadık farz edelim. Fakat bir anımız dahi Allah'ın rızasıyla geçmemiştir. Veya bütün iyiliklerimizi berbat edecek kadar kötü bir iş işledik maazallah küfür inkar üzere yaptık ne kıymeti var yarın beni Allah'ın yanında yakınlaştırmayacak hiçbir iyiliğin dünyada kıymeti yok bana göre iyidir o çünkü gerçekte iyi değildir ve yarın beni Allah'tan uzaklaştırmayacak Allah'ın önünde mahcup etmeyecek, dünya ölçülerine veya İslam'ın dışındaki ölçülere göre kötü görülen hiçbir kötülüğün de kıymeti yok. Bunlar gerçekte kötülük değil ki. En büyük kötülük ve musibet insanın imansız veya imandan uzak bir hayat yaşamasıdır. En kötü amel İslam'ın değerleriyle, ölçüleriyle bağdaşmayan ameldir. İstediğiniz gibi olmuş fakat İslam'la örtüşen bir tarafı yok. Bir kıymeti yok ki, bir değeri yok ki. Sabit değildir o çünkü. Sabit sözün gereği olan bir amel değildir. Onun için İslam'ın ölçüleri sabittir. İslam'ın ölçüleri, emir ve hükümleri sabittir. İslam'ın değerleri sabittir. İmanın esasları sabittir. İbadetimizin esasları sabittir. Ahlakımızın esasları sabittir. İslam'ın ahkamı, İslam şeriatı, hayatın bütün alanı ile alakalı hükümleri sabittir. Ve biz bu sabitlere iman ediyoruz ve bu sabitleri hayatımızın değişmez sabit değerleri olarak kabul ediyoruz. Ve bunları hayatımızın sabit değerleri kabul ettiğimiz için hayatımıza ve beşeriyetin de bunları kabul etmesi için çalışıyoruz. Hayatımıza hakim kılmak, beşeriyetin de bunları kabul etmesi için çalışıyordur. Çünkü biz ancak bu şekilde yaşarsak Allahü Teala'nın dünya hayatında ve ahirette bize o sapasağlam sabit sözle bize sebat vereceğine inanıyoruz. Hayatında sabit hiçbir şey yok bir kimsenin. Hiçbir sabit değere inanmıyor. Başta en büyük sabit değer ve gerçek olan kelime-i tevhide, ve bu kelime-i tevhidin hayatına nakşetmesi gereken iman ve amel dokusuna iman etmeyen bir kimse için sabit bir değer yok. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyor, yarın kötü dediğini ertesi gün idare eder diyor vesaire. Hiçbir sabiti yok. Yani dün dündür, bugün bugündür diye yaşayan bir insan düşünün. Veya bir topluluk düşünün veya böyle bir şeyi ideoloji edinen, dava edinen, Değer kabul eden tek değer değişmez hiçbir şeyin olmadığıdır diyen bir ideolojiler yığınını düşünün nedir bunlar bunlarda sabit bir şey yok dolayısıyla bunların sabit olan sözle dünya ve hayat ahiret hayatında evetim bunlara sebat vermek mevzu bahis değildir sebat bulmaları sapa sağlam durmaları mümkün değildir hayat karşısında Hayatın değerleri ve ölçüleri karşısında, akışı karşısında sağlam durmak, sağlam değerlere iman etmekle başlar. Değişmeyen değerlere, yani Kur'ani değerlere, İslami değerlere, şeriatın değerlerine iman etmeyen bir kimsenin sabit bir değerinin olması mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Allah münafıkları ne diye nitelendirir? La ilâhe ulâ ve lâ ilâhe ulâ Onlar diyor o münafıklar ne müminlerdendirler ne kafirlerdendirler. Her ikisi arasında dalgalanıp dururlar. Zebzebe ses dalgası demek. Ses dalgası. Ses dalgasını özellikle günümüzde mesela ee, ne diyorlar böyle e, ses dalgalarını gösteren ekolayzerlar bilmem neler. Baktığınız zaman şöyle hızlıca bir çizgiler halinde inip gidiyor. Bir dalga öbürüne benzemez. İki dalga aynı boyutta hemen hemen gelmez. Sürekli istikrarsızlık. Yani bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor, bir fırsızlık gider. Aynen öyle. Münafıklar böyle. Sabit değerleri yok. Sabit değerleri olmadıkları için bu şekilde böyle hiç bir dibe vururlar bir tavana çarparlar bir dibe vururlar bu, bu adam haşat olur böyle bir şey olduğunu farz edin mücessem olarak bunu düşünün haşat olur bu kadar hızlı inip çıkmak insan buna tahammül edemez cisim eşya madde buna tahammül edemez gerçekten en sağlam kaya granikten dahi olsa para parça olur o kadar hızlı harekete değil mi o kadar hızlı harekete ters hem de, ters yönlerde in çık in çık Böyle bir müzebzeblik, ha, ses dalgası gibi inip çıkmak en sağlam, değil mi? Taş, granit, granit de parçalar, elması bile mahveder. Sebat olmaz onda. Darmadağın olur gider. İşte niçin? Çünkü sabit değerleri yok. Onun için bana göre bir Müslüman'a, İslami duruşa olan bir Müslüman'a sorulmaması gereken en e, günümüzde sorulan, en işe yaramayan anlamsız sorulardan birisi de şudur. Sen daha burada mısın, orada mısın falan filan gibi. Müslüman elbette şeriatın ona dur demesi gereken yerde duracak ve ölene kadar orada kalacak. Hayatta olduğu sürece şeriatın ona ol, dur dediği yerde olması ve durması gerekir. Orayı aşamaz ki. Aşma hakkına sahip değil. İşte bu kişi dünya hayatında sabit söz ile Allah tarafından kendisine sebat verilmiş kişi olur. Dünya hayatında kendisine sebat verilmişse eğer bir kimseye o sağlam söz üzerinde Allah'ın izniyle ölüm esnasında da ölümden sonra diriliş halinde de ne yapacaktır? Sabit olacaktır, sapasağlam olacaktır duruşunun devamını sağlayacaktır ve faydasını da görecektir. Ve Udullallahu Zalimin, Allah ise zalimleri şaşırtır, saptırır, doğru yoldan uzaklaştırır. Yani sabit olan söze zulmederek o sabit söze, sapa sağlam söze iman etmeyerek kendilerine ve başkalarına zulmedenleri Allahü Teala şaşırtır ve Yüf'al Allahu ma ve bununla birlikte Allah daima dile dini yapar. Evet sabit söz üzerinde durmayanların yaptıkları bir diğer iş. Alam tera ila al-lazin beddalu kufran ve apellu qoumuhum darr al-bawar jannah ma yaslouna ve biş al-qarar. Maazallah sandior küfür ederek küfrettikleri için yani kafir oldukları için küfre saptıkları için Allah'ın nimetini değiştiren ve kendi kavimlerini de helak yurduna ulaştıranları görmedin mi? O helak oluşurdu cehennemdir. Onlar orayı boylayacaklardır. O ne kötü bir karar yeridir. Burada Kavimleri arasında sözleri dinlenir. Sözlerine itibar edilir. Arkalarından gidilir kimselerden bahsediliyor. Yani arkalarında birileri yürüyen, söylediklerini doğru kabul eden, yaptıklarını taklit eden bir takım önderler ve onlarla beraberindekilerden bahsediliyor. Onların akıbetlerinin ne olduğunu gösteriyor. Bakın burada sebattan bahsediliyor bir önceki ayet-i kerimede 27'de 28'de ise değiştirmekten bahsediyor. Nimet değiştiriliyor. Sabitlik yok yani. Sebatın zıttı. Kafir oldukları için Allah'ın nimetini değiştirdiler. Allah'ın birinci nimetine vahiy ve iman nimetidir. Bu nimeti İmanı bırakıp küfre saptılar diyor. Küfür, küfür nimetin inkarı ile başlar. İnkar demektir küfür. Hakikati örtmek demektir küfür. Kafir, evvela tevhidi, evvela imani hakikatleri inkar edip onların üstünü örterek ortaya çıkar. Dolayısıyla... En büyük nimet olan iman nimetini değiştirmek küfrün kendisi oluyor. İmanda bir değişiklik küfürdür. İman edilmesi gereken esasları bir kenara bırakmak, onları herhangi bir şekilde kabul etmemek elbette ki küfürdür. Bu nimet değiştirilmiş olur. Peki bunları takip edenler olacaktır. Onları takip edenleri bunları nereye götürürler? Helak yoluna. Örnek mi? Alın size nemrut. Örnek mi alın size Firavun, örnek mi alın size Lenin, örnek mi alın size Marx, örnek mi alın size Amerika, örnek mi alın size Çin, istediğiniz kadar ve çaklaşları ve benzerleri. Alın size Nasır, alın size efendim, Esed, babası, yedi sülalesi. Onların izleyicileri yollarından gidenler. Gastımız o. Yoksa akrabaları bilmiyoruz akrabaları. Biz akide akrabalığını esas alıyoruz. Ona binaen söylüyoruz. Habiburgiba ve benzerleri. Ondan sonra gelen. Zeynep, ve buna benzerleri. Sayılmaz nasıl bakla bitmez. Ne yaptı bunlar? Veya nereye gittiler bellidir. Bunların izinden gidenler de Onların gittikleri yere gidecektir. Onun için söz ne kadar önemliyse iz de o kadar önemlidir. Kimin sözüne kulak verilecek ve kimin izine uyulacak. Bu ehemmiyetlidir. Rehberiniz kim? Önderiniz kim? Kimin arkasından gidiyorsunuz? İşte bunlar kendileri cehenneme gidecekleri gibi kavimlerini de o helak yurduna yani kendileri gibi olup arkalarından gidenleri de helak yurduna götürecekler. Ve bi'sel karar. O ne kötü karar kılınacak yerdir. Ondan daha kötüsü olamaz yani. Gerçekten öyle maazallah. Çünkü... Dünyada en çok musibet çekmiş olan bir kimse, beşeriyetin bütün tarihinde en çok musibetlerle, sıkıntılarla uğraşıp durmuş, onlarla hayatını geçirmiş bir kimse. Cehenneme diyor hadis-i şerif bir şöyle daldırılıp çıkartılacak ve ona sorulacak sen hiç sıkıntı gördün mü? Yok ya ben sıkıntı namına bir şey görmedim diyor. İşte oraya gidecek bunlar. Cehennemdeki bir anlık azap maazallah bir daldırılıp çıkarılmak dünyadaki bütün sıkıntıları da bütün nimetleri de unutturacak kadar müthiş bir azap olacaktır. Rabbim bir anından dahi muhafaza bulursun. Amin. Ne yaptılar peki bu kötü önderler? Bunlar Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a benzerler, Allah'a eşler uydurdular. Ortaklar uydurdular. Onun benzeri Allah gibi gördükleri kimseler uydurdular. Yani Allah şeriat koyuyor. Biz Allah'ın şeriatını tanımıyoruz diyorlar derler. Biz şeriat koyarız. Veya bizim görevlendirdiklerimiz veya bizim seçtiklerimiz veya bizim yöneticilerimiz veya parlamenterlerimiz veya şu veya bu derler. Ve onlara Allah'ın dinine aykırı olarak kanun yapma yetkisini verdiklerini zannederler. Onlar da Allah'ın kanunlarının artık bu hayatta herhangi bir fonksiyonlarının olmadıklarını kabul ederek bu işleri yapıyorlar diye. Ne oldu? Allah'ın yolundan saptırdılar ve Allah'a ortaklar koşulmuş oldular. Kral da bunu yaparsa aynı durumdadır. Yani Allah'ın şeriatını değiştirip Allah'ın şeriatına alternatif... Allah'ın şeriatını kendisiyle reddedip kendisini gerekçe gösterip devre dışı bırakacağı yasalar ve hükümler ortaya koymakla böylelerinin yetkisini kabul etmekle Allah'a kesin olarak ortak koşulmuş olur. Ve böylelikle başkalar da bu yoldan saptırılmış olurlar. Böylelerine ne denecek? قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى de ki siz bu ilahlık iddialarınız ve fonksiyonlarınızla imkanlarınızla haydi faydalanın bakalım. Şüphesi sizin sonunda varacağınız yer cehennem ateşi olacaktır. Değerli Müslümanlar bizim için Allah'ın dininin Allah'ın şeriatının hiçbir alternatifi olamaz. Hiçbir hüküm, hangi yolla, hangi usulle ortaya konulmuş olursa olsun, gayri meşru olması için tek bir sebep yeterlidir. Allah'ın hükmü olarak önümüze konulmaması. Hatta bu hüküm Allah'ın hükmüne uygun dahi olsa kısmen veya tamamen bizim için bir kıymet ifade etmez. Bir hüküm ki Allah'ın şeriatından kaynaklanmıyor, bir hüküm ki Allah ve Resulü buyurduğu için ön görülmüyor ve tabbik edilmiyorsa, tabbik edilmesi istenmiyorsa bizim için zerre kadar kıymeti yoktur. Müslümanın sabiti değişmez değeri budur. Bu alanda bizim değişme değerimiz, değişmez değerimiz budur. Ölçümüz budur. Biz ümmet olarak hiçbir zaman hiçbir zaman bunu kabul etmedik etmiyoruz. Türkiye'den Türkiye'nin inkılabıyla diyelim Hilafet lağve edildi bilmem ne edildi vesaire vesaire. Birçok şey bundan dolayı fazla tepki olmadı belki İslam dünyasında. Ama ne zaman şeriat kaldırıldı? Türkiye'de yönetimin İslam'ın dışına çıktığına dair yurt dışında fetvalar verildi. Mısır başta olmak üzere. Çünkü bu Müslümanların sabitidir. değişmez bir değeridir. İslam şeriatını kabul etmek ve imkanı olanlar için, lütfen sözlerimize dikkat edelim, imkanı olanlar için şeriatı tatbik etmek imani bir vazifedir. Bu konuda Müslümanın başka bir şey seçme hak ve imkanı yoktur. Burada benim İslam şeriatına uygun konuşma imkanım varken, bu şekilde konuşmamakta herhangi bir mazeretin yokken konuşmamam Müslümanlığıma muğayirdir. Bu böyledir her zaman için. Her alanda böyledir. İslam'ı hayata geçirme imkanı varken onu bırakıp şer'i bir sebep ve bir gerekçe yokken, mazeret yokken onu bırakıp İslam'a başka şeyleri alternatif olarak ortaya koymak, görmek veya göstermek buna davet etmek hepsi de İslam ile bağdaşmayan İslam'ın dışında hareketlerdir. Peki bu gibi hallerden ne ile kurtulacağız? İşte 31. ayet-i kerime bunu ilan ediyor. Diyor ki kulli ibadiyel lezine amanu" yıkımsal salah ve infakumma mimma razaknahum sirran ve alaniyatan min qabl an yatiya yawmun la bey fihi ve la khilal Allah iman eden kullarıma söyle namazlarını doğru kılsınlar namazı ne kadar doğru kılarsak hayatımız o kadar doğrulur namazımızı ne kadar bu şeriatın istediği şekil ve muhtevada bakınız tek şekilden bahsetmiyorum şekil ve muhtevada kılarsak hayatımız o kadar muntazam olur ve yunfikû mimmâ rezeknâhum değerli kardeşlerim bakın bu çok önemli eskiden Hatta belki Anadolu'da halen ufacık bir mülkü olur adamın kendisini bir şey zannetmesin diye hemen üzerine mülk Allah'ındır diye yazdırırdı. Hem kendisine öğüt olurdu hem onu görenlere öğüt olurdu. Şimdi dilimizden bu kalktı. Geçen derslerimizde dilin laikleşmesinden bahsetmiştik. Alın size bir laikleşme örneği. Dilin din ile alakası kopuyor. İşte burada ona dikkat çekmek istiyorum. Cenabı Allah kendilerine verdiğimiz rızıktan infak etsinler. Elimizde ne varsa dünyalık malımızla o Allah'a aittir ve Allah'ın bize ihsan ettiği bir rızıktır. Ve ondan onun razı olacağı yollarda ayet-i kerime geçtiği sirran ve alaniye gizli ve açık infak etmeliyiz. Ne uğrunda? Fakir fukaraya, ailemize, çoluk çocukluğumuza, ihtiyaç sahiplerine ve en önemlisi İlâ-i Kelimetullah uğruna. Allah'ın dinini öğrenecek, Allah'ın dinini yaşayacak, anlatacak, yaşatacak, hayatlarına uygulayacak. Bunun için beşeriyetin önünde bu hak dinin davetçisi olacak insanlar, bunun mücadelesini verecek, bu din için yaşayacak nesiller yetiştirmek uğrunda harcasınlar. Bu dinin yaşanması ve yaşanmaya davet edilmesi için gerçekten müstakim, güçlü, sapa sağlam yapılı azlık çokluk önemli değil? Nitelikli bir öncü kadroyu ortaya çıkarmamız gerek. Bu kadro kendiliğinden çıkmaz. Cenab-ı Allah'ın sünneti gereği onun yetişmesi için biz uğraşacağız. Kendiliğinden çıksaydı Resuller niye gelecekti? Resulullah'ın metodu üzere beşeriyeti ashab-ı kiramı terbiye edip yetiştirdiği gibi onun vasıtalarını kullanarak, onun kullandığı davayı kendimize dava yol edinerek böyle bir nesil yetiştirmek durumundayız. Bunun için infak gerekiyor. Gizli ve açık. Ne zamana kadar, niçin daha doğrusu? Bu hususta ellerini çabuk tutsunlar diyor. Çünkü alışverişin de olmadığı, dostluğun hatta çok candan dostluğun dahi olmayacağı bir gün gelmeden önce. Bugün ne zamandır her birimize nefesimizden daha yakın. Gözlerimizi bu dünyaya kapatıp son nefesimizi verdik mi, bizim için bugün gelmiş demektir. Nefesimizden daha yakın. Peygamber Sallallahu dediği gibi, ölüm sizin her birinize ayakkabı bağınızdan bile daha yakındır. İşte bugün hepimize çok yakın. Onun için bugün gelmeden önce, bakın... İki tane, bu dinin iki tane büyük farizası zikrediliyor. Namazın dosdoğru kılınması ve Allah'ın yolunda infak edilmesi. Gizli ve açık Allah yolunda infak. İnfakın asgarisi zekattır. Ve farz lafakadır. Çoluğumuza çocuğumuza harcamaktır. Ama bunun sonu yoktur. Ölçüsü yoktur. Bugün, bir anı, bugün gelir korkusuyla... Ne yapabiliyorsak, ne edebiliyorsak dediğim çerçevede ve maksatla bilhassa en verimli infak odur. En makbul sadaka en çok yerini bulan sadakadır. Dolayısıyla sadakanızı vereceğiniz zaman infakınızı yapacağınız zaman dine en çok hizmet edebilecek tarzda onu vermenin yollarını aramak icap ediyor. Buna dikkat etmek icap ediyor. Bu dinin ifade yerindeyse bir adım daha ileri gitmesi için, Nerede infak edersem daha etkili olur diye düşünerek infak edilecek. Hesap edilerek infak edilecek. Ve o günde alışveriş olmayacak, arkadaşlık ve dostluk olmayacak. Yine o günü esas alarak alışverişinizi yapacaksınız. O gününüzü esas alarak arkadaşlık edineceksiniz. O günde arkadaşlığın faydası yok ama bu dünyada iyi arkadaşın faydası var. O günde alışveriş olmayacağı için alışverişin faydası olmayacak ama bu dünyada sağlam bir alışverişin faydası var. Sağlam alışverişin faydası ne? Esası ne daha doğrusu? Birincisi ne? İnne Allah eştera minel mu'minine enfüsehum ve emmâ bi'enne lehumul cenne. Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti vermek karşılığında satın almıştır. Bu alışverişi yapacağız. Ve bütün alışverişlerimiz bu alışveriş paralelinde bu alışverişin şemsiyesi altında şekillenmeli ve cereyan etmelidir. O zaman dünyadaki alışverişimiz de dünyadaki kardeşliğimiz ve arkadaşlığımızın da inşallah bize ahirette faydası olacaktır. Cenab-ı Allah'tan güzel alışverişler yapan güzel dostluklar yapan, arkadaşlıklar yapan ve bunun faydasını o alışverişin olmayacağı, arkadaşlığın olmayacağı o günden gören kullarından eylesin. Önümüzdeki ders inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanallah Rabbi Lázatya Ma Yacifuna Salâmu Ve